Mutaffifin sureye adını ver, verdiği, bu surenin adının çıkarıldığı, alındığı kelime tatfif. Tatfif demek arkadaşlar, ölçüde, terazide hile yapmak. Yani allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı, buna has bir sure indirmiş bulunuyor. Bu da mutaffifin suresi. Yani mutaffifîn demek terazide, ölçüde, tartıda hile yapan. Hile yapan kimseler. İmam Nesai'nin <gülüyor> İbn Mace'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte İbn Abbas'tan rivayetle ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine halkının terazi konusunda, tartma konusunda, ölçü konusunda e, dikkatli olmadığı, insanları aldattığı rivayet olunuyor. Bu ayet indikten sonra, tabi bu ayet onlar ulaştıktan sonra, bu sureler bu onlara ulaştıktan sonra daha da dikkat ettikleri beyan olmuyor. Bugün de bu hastalık devam ediyor, kıyamete kadar da devam edecek. Bizden önce yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce biliyorsunuz bir kavim, bir topluluk yapmış oldukları günahlar var. Bu en bariz yapmış oldukları şirkin yanılacak günahlarından bir tanesi de neydi o topluluğun? Terazi'de ne yapmak? Hile yapmak. Terazi'de aldatıyorlardı insanları, kandırıyorlardı. Bundan dolayı o topluluk helak oldu. allah Teala onları ne yaptı? Helak etti. Yani geçmiş dönemlerde, geçmiş zamanlarda helak olan Yüce Allah'ın helak ettiği toplumlara baktığımız zaman ana günah, ortak günah hepsinin günahı şirk. Yani biz Lut kavmine baktığımız zaman, Lut'un kavmine Genelde aklımıza onların yaptığı ilk günah ne geliyor? Erkek erkeğe aleykümselam ve ve ilişki. Erkeğin erkekle ilişkiye girmesi. Livata değil mi? Ama bu günahtan işte bu günahtan daha iğrenç olan, bu günahtan daha kötü olan, daha pis olan işledikleri başka bir günah var. O da nedir? Şirk. Aynı şekilde Şuayb Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim, Şuayb'ın kavmi helak oldu. Ve bu topluluğun helak olduğu günahlardan bir günah nedir? Terazi de hile. Terazi de hile yapmak. Ama bu günahın yanında ve bu günahtan daha büyük daha çirkin olan bir günahları da vardı onların. O da neydi? Şirk. Yani helak olan toplumlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de öncelikli problemlerinin şirk olduğunu görüyoruz. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere bakın. Her bir peygamber aynı ağızdan, aynı kelimelerle, aynı cümlelerle kavimlerini öncelikle Allah'a ibadette birlemeye çağırıyorlar. Allah'a ibadette birlemeye. Ne diyorlar? Ma'alekum min ilahin gayru ya kavmim. Ey kavmim. Ey akrabalarım, ey hemşerilerim diyorlar. Ma'alekum ubudullah. Allah'a ibadet edin. Yalnızca Allah'a ibadet edin. Malekom sizin için yoktur, min ilahin gayruhu. Ondan gayrı, ondan başka bir ilah yoktur. Kur'an-ı Kerim açın, Allah Suresinde, değil mi? Şuayb böyle dedi, Nuh böyle dedi, Hud böyle dedi, değil mi? Bütün peygamberler, kavimleri kelimesi kelimesine aynı cümleleri kurarak davet ediyorlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bakın. İlk geldiği günden itibaren insanlara ne diyor? La ilahe illallah deyin. Felaha erin, kurtulun. Kurtuluşa erin. Demek ki bütün peygamberlerin öncelikli olarak yaptıkları davet nedir? Tevhiddir, tevhide davettir. Allah'ı ibadetle birlemeye davettir. Ardından o toplumda bulunan diğer şirkten sonra gelen hastalıkları tedavi etmek işte bu problemlerden bir tanesi de ne? Terazide ölçüp tartmada hile yapmak. Yani diyorsunuz Allah Allah bir insan neden böyle yapar? Ama yapıyor işte daha fazla mal kazanmak için bir hesap yapıyor. Her müşteriden diyor 100 gram çalsam 10 müşteriden 1 kilo yapar değil mi? 100 müşteriden 10 kilo yapar. O zaman diyor baya bir kar ederiz. Halbuki kar değil çok büyük bir zarar. İşte Allah-u kitabı Kur'an-ı Kerim'de Bizlere bunu beğen ediyor. Diyor ki Veylun Veylun demek Veylun Veyl yani helak Azap helak olsun mahvolsun Helak olsun Mahvolsun Veylun Lil mutaffifin Mutaffif Hile yapan yani tatfif yapan terazisinde ölçüsünde Hile yapan Helak olsun onlar ki, اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا nasi insanlara ölçtüğü zaman, yani insanlara satarken, insanlara verirken tartıp ölçtüğü zaman, biliyorsunuz sadece teraziyle tartılmıyor. Yani ölçü birimleri var. Ölçmek ayrı bir şey, tartmak ayrı bir şey. Tartmak neyle yapılıyor? Tartı neyle yapılır? Tartmak teraziyle yapılır. Ölçmek neyle yapılır? Diyor ki mesela bana 40 çuval buğday. ...veyahut da 40 çuval un... ...veyahut da 40 teneke... ...teneke biliyorsunuz... ...40 teneke... E, ...arpa, buğday... ...buna da ne diyoruz? Ölçü buna, e, ölçü diyoruz. Yani ölçü birimi. Di, diyerek 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo... ...terazi. Sadece terazide değil... hile hilekarlılık... ...aynı zamanda neyde de oluyor? Ölçü birimlerinde de... ...oluyor. Buna ilimde ne diyoruz? Terim olarak nedir? nizan, mevzun, buna mekil. Yani ölçü. Ee, o sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve döneminde ve önceki dönemlerde ne yoktu? Terazi yoktu. Kullanılan bu manada yani 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo yoktu. Ne vardı insanlar? Ölçek. Mesela peygamber aleyhisselamın kullandığı ne var? Saa. Ne demek bir saa? Bir ölçü birimi. Yaklaşık olarak 3 kiloya yakın geliyor şu anda, şu dönemde. 2 kilo 700, 2 kilo 800, 3 kilo 900, 3 kilo arası bir birim. O neyi ifade ediyor? 3 avuç ya da 4 avuç. Fitre verirken Ramazan'da zekat verirken, fitre sadakasını zekatul fıtır verirken ne veriyoruz? Bir sa'a veriyoruz. Bir sa'a diyor ki "allezina izekalu insanlara insanlara ben aldıkları zaman insanlardan aldıkları zaman kilo ile bir şey ne yaparlar? yestevfun. Tam tamına alırlar. Yani eksikliği kabul etmezler. Kendileri başkasından bir şey aldığı zaman ne abi 10 kere artıyor belki, 20 kere artıyor. Onlara tartıp ölçüklerin verdikleri zaman Ne yapıyorlar Yuhsirûn Zarar Yani eksik Karşısındakini Terazide ölçüde ne yapıyor Zarara uğratarak veriyor Yani adam Diyelim ki Geldi müşteri Bir kilo pirinç isteyecek ondan Terazide bir oynama yapmış Ayar yapmış Terazi normalde 950 tartıyor ama 1 kilo gözüküyor. Bu çok yaparlar değil mi mesela? Bugün bile meşhurdur bu. Özellikle pazarlarda. Kimileri var böyle poşeti koyar kaldırır hemen. Değil mi? Gidiyorsun 1 kilo diyorsun elma verir misin? Ya da işte başka bir şey. Adam teraziye koyuyor kaldırıyor. Hemen. Sen sonradan başka zaman bir tartıyorsun aynı aldığın ürünü. 1 kilo diye aldığın, 1 kilo 200 diye aldığın ürünü. Bir bakıyorsun ki 900 gram çıkıyor. Ne yapmış? Teraziyle oynamış. Bugün bile ne yapıyor zabıtalar? Belediyede, şeyde pazarda pazarın girişine ya da çıkışına bir terazi koyuyor. Sen diyor geçerken ne yap? Aldığın ürünü şüpheleniyorsan bir daha bir gel kontrol et. Bu dünyadaki cezası belediyeye kalarsa, zabıtaya kalarsa ceza yazıyor. Ama bunun bir de ahirette cezası var. Ki o da helak. Helak olsun diyor Allah-u Teala. Veil. Veil helak. Helak olsun. Ela yazunnu ulaike Ela yazunnu Onlar bilmiyorlar mı? Onlar inanmıyorlar mı? Bu zan Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerinde itikat bilmek anlamına geliyor. Yani zan anlamında kullanılmıyor. Zan anlamında değil. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun Onlar tekrardan diriltileceklerine inanmıyorlar mı? Yani bunu yapan insan her şeyinden sorulacağı küçük büyük, irili ufaklı, açık gizli yaptığı her şeyden sorulacağı bir gün var. Tekrardan gönderileceği bir gün. Öyle bir gün ki bugün herkesin çırılçıplak annesinden doğduğu gibi yeryüzüne çıkıp allah Teala'nın meydan mahşer meydanını biliyorsunuz bu yerden, bu yerde olacak. Ama bu yer değiştirilmiş haliyle olacak. Yani yerler ve gökler Değiştirilecek. Ama asıl olarak aynı yer. İnsanların toplanacağı bir ne var? Meydan var. Boş bir arazi var. Ve herkese hadislerde geldiği üzere günahları, işlediği günahları uyarınca o toplanan insanların birikmiş teri, irini, kanı ne olacak? Yani o teri kan değil teri ulaşacak, isabet edecek. Yani mahşer meydanında o günün, çetin günün şeyi, korkunç halinden bir tanesi de ne? İnsanlar yıllarca bekleyecek. Sahabeden değişik tefsirler var. Kimisi 40 yıl diyor, kimisi 100 yıl diyor. Çok uzun bir süre beklenilecek. Meydanda, mahşer meydanında. İnsanlara güneş çok yaklaştırılacak. Ve insanlar orada beklerken öyle bir bekleyiş içinde bulunacaklar ki yapmış oldukları amellere göre, dünyadaki amellerine göre onların terleri ona isap edecek. Kimisinin ayak bileğine, kimisinin dizine, kimisinin beline, değil mi? kimisinin de tam böyle ağız burnuna kadar ne gelecek? O ter gelecek. Şöyle adam böyle tam böyle sınırda duruyor. allah Teala öyle getiriyor ki ona denk getirmiş. Kulağıyla ağzını burnunu o pis ter kapatmış. İşte diyor ki allah Teala böyle bir günden korkmuyor musunuz? Yani bunu yapan adam bunu düşünmüyor mu? يَوْمَ nasu النَّاسُ لِرَبِّ alemin? O gün insanlar alemlerin Rabbine olan Allah'a kalkarlar. Değil mi? Kabirlerinden, mezarlarından herkes ne yapacak? تَلْجَرَادِ <gülüyor> الْمُنْتَشِرِ diyorlar sana. Yayılan çekirgeler gibi. Çekirgeleri gördünüz mü? Böyle bir yere geldikleri zaman çekirge sürüsü yeri göğü ne yapıyorlar kapatıyorlar. Kafanı bir kaldırıyorsun her taraf çekirge. Yere bakıyorsun her taraf çekirge. İnsanlar o şekilde ne yapacak? Kalkıp yayılacak yer üzerine. Mahşer meydanına. Yani sayısını Allah Teala biliyor. Ne kadar çok insan geldiyse, değil mi? Onların hepsi mezarlarından böyle düşünün kalkacaklar. Sur'a üflendiği zaman. Şu anda mezarlarında çürümüş olan eti kemiği kalmamış olan, sadece kuyruk sokumu olan, o yerin kaldığı, kemiğin kaldığı o bedenler bakacaksınız ki birden allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de bunu çok beyan ediyor bizlere. Mekkeli müşriklere sürekli. Sizleri nasıl yoktan var eden o Allah yarattıysa, yoktan var ettiyse tekrardan o mezarlarınızdan sizi çürümüş, bitmiş, ölmüş iken ne yapacak? Tekrardan diriltecek. Herkese düşünün böyle kabirlerinden kalkarken. Ardından allah Teala diyor ki kella inne kitabel fuccari lefi sicciyin. Facirlerin, günahkarların gideceği yer, dönüşleri olacağı yer, varacakları nokta nedir? Sicciyin. Sicciyin, bu bir mübalağa sıygası deniyor Arapçada. Mesela yer rid, darlığını ifade ediyor. Dar bir yer. Yani hapishane diye Türkçe'ye de geçen ifade kullanılıyor. Siccin dar, sıkıntılı bir yer. Onların diyor masir yeri orasıdır. Ama edrakema siccin onun nasıl bir yer olduğunu sen nereden bileceksin diye allah Teala ne yapıyor? Burada siccini öne çıkartıyor, korkutuyor. Yok ki kitabın... Merkûm. Oraya giren insanların... Kitabı nasıl olacak? Merkûm olacak. Yani her şey yazılmış olacak. O kitap hiçbir şey ne yapmayacak? Eksik bırakmayacak. Geride bırakmayacak. Yani bugün birisiyle oturup hesap yaptığın zaman... Değil mi? Diyorsun ki, gel bakalım. Seninle bir hesap yapalım. Diyorsun ki, ya onları falan tamam ben... Şey yapmıyorum. Eee... Yazmıyorum hesabı. Diyorsun ufak şeyleri yazmayalım. Büyük şeylerden konuşalım. Ama bu kitap öyle bir kitap ki ne diyorlar o kitabı görenler? La yugadir <gülüyor> sagiraten ve la kebiraten illa ahsaha. Bu nasıl bir kitap? Ne büyük ne küçük hiçbir şey ne yapmamış? Bırakmamış. Hepsini saymış. Yani ne büyük ne küçük hiçbir şeyini yapmamış bu kitap? Bırakmamış. Her şey irili ufak küçük bir yazılmış bu kitaba. وَيْلُهْ يَوْمَئِذِنْ لِلْمُكَذِّبِينَ Vay o yalancıların haline. O gün, kıyamet günü. Vay o yalancıların haline. Dünyada allah Teala kulu ne yapıyor? Oyalayabiliyor. Mühlet verebiliyor. Kulda azlıkça azıyor. Küfrü azıyor. Kafirliği azıyor. Adaveti, düşmanlığı azıyor. Bakıyorsun ki allah Teala... Kur'an-ı bunu bize beyan ediyor. Diyor ki allah Teala, Onlar diyor, Kullarımdan iman ettik ey Rabbimiz. Bizleri maksir et, bizleri bağışla diyen kimseleri gördüklerinde, o kafirler, o yalanlayıcılar, ne yaparlardı? Onlarla alay ederlerdi. Müminlerle, iman edenlerle alay ederlerdi diyor. Ta ki diyor, onların bu alay etmeleri, müminlerle uğraşmaları onlara diyor benim zikrimi, beni anmayı unutturdu bu. Yani o kadar meşgul oldu bu kafirler küfürlerinde. Allah-u Teala anmayı, Allah'ın varlığını anmayı bunları böyle şey yapıyorlar yani unutuyorlar. Allah'ın hesap gününün olacağını unutuyorlar. Demek ki bu yalancıların vay haline. Onlar kıyamet günü azabın en çetinine, en şiddetlisine uğrayacaklar. الذين يكذبون بيوم onlar ki din gününü yani hesap gününü yalanlıyorlar. Mekkeli müşrikler ve öncesinde gelen insanlar sürekli ne konuşuyorlar peygamberleriyle? Birçoğu diyorlar ki ya biz öldükten sonra çürümüş bir kemik olduktan sonra tekrardan diriltecek miyiz? Diriltilecek miyiz? Babalarımız, atalarımız da mı diriltilecek? Selamun ne diyor? Bizden önce yaşayanlar da bu Öyle mi diyorsun ey Musa, ey Harun? Hesap gününü yalanlıyorlar. İnsanoğlunun acizliği, insanoğlunu yoktan var eden allah Teala, yoktan var etmesine rağmen, onu aciz bir kul olarak yaratmasına rağmen, insan ne yapıyor? Bunları bırakıp, unutup, neyle meşgul oluyor? Nasıl olacak, yaratacak? Biz sürmüş olacağız. Hiçbir şey kalmamış olacak. O toprağın altında, Yok olup gideceğiz. Nasıl olacak diye yalanlıyor. Allah Teala diyor ki vay onların haline. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin asim. Bu hesap gününü ancak kim yalanlar. Kullu mu'tedin asim. Mu'tedin hadd aşmış diyor ki alimler, teslahileri sözleriyle hadd aşmış. Asim günahkar, fiilleriyle hadd aşmış. Yani hem söz olarak hem de fiil olarak haddi aşan. Sınırı aşan kimse yalanlar. Neyi? Hesap gününü. Hesap gününü yalanların bir özelliği de nedir? Sözünde yalancıdır. Sözüyle ileri geri konuşur, haddi aşar. Fiilleriyle de, amelleriyle de ne var? Haddi aşar, günahkardır. Kullu <gülüyor> mu'tedin ezim. İza tutla aleyhi ayatuna. Ona ayetlerimiz okunduğunda, Allah Teala bize tanıtıyor kimseyi. Ayetlerimiz ona okunduğunda neler Kale esatirul evvelin. Bu anlattıkların, bu okudukların esatir, efsane, hikaye, kıssa. Masal. El evvelin. Önce yaşamış insanların masalı. Yani senin bu anlattığın Kur'an, Kur'an değil. Allah'ın Keramı değil. Bu ne böyle? Masal anlatıyor gibi. Ne yapıyor? Aşağılayıcı, dalga geçercesine ifadeler kullanıyor ve Bugün bile birçok insandan bunu görüyoruz. Adam bazen küfrünü açığa vuruyor. Diyor ki, ya bu nedir böyle diyor. Yok diyor İsrailoğulları, yok Lut kavmi, yok o yok bu. Kelle bel allah Teala diyor ki asla. Bilakis yani bu allah Teala'nın anlattığı kelam önceki gelen insanların masalı değil. Yani bunlar yalan değil. Bunlar yaşanmış olaylar. oğlu ama çabuk unutuyor değil mi? van ala kulubihim onların kalplerini ne olmuştur kuşatmıştır kalplerini kuşatmıştır ne kuşatmıştır yani gaflet kuşatmıştır pislik kuşatmıştır günahların eseri olan o karanlık kuşatmıştır niye kuşatmıştır bu karanlık bu pislik makanu eksibun kazandıklarından dolayı yaptıklarından dolayı insanın yaptığı her günaha Allah Resulü aleyhissellem da haber verdiği üzere diyor ki Aleyhissellem inel abde اِذَا اَذْنَبَ زَنْبًا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا aznaba زَنْبًا Kul bir günah işlediği zaman كَانَتْ نُكْتَتُنْ seuda. Kalbine bir ne konulur? Siyah bir nokta konulur. Küçük bir işaret. Yani her günahın kalbe bir tesiri var arkadaşlar. Nasıl bugün insanlar tükettiği yemeklere bakarken diyor bu kalbimi faydalı mı zararlı mı? Günahların da yap yaptığımız amellerin de neyi var? Bizlere bir zararı var. فَاِنْ تَعْبَ مِنْهَا سُقِلَ قَلْبُهُ وَاِنْزَازَ زَادَتْ Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam kul tövbe'den seçildiği günahlardan bu leke ne olur? Giderilir. Eğer günah işlemeye devam ederse bu leke ne yapar? Çoğalır. Hatta bir rivayette kalp tamamen ne olur? Kapkara olur. İşte Allah ki onların kalpleri İşlemiş oldukları amellerden dolayı, yapmış oldukları şeylerden dolayı ne oldu? Kap karardı. Yani bu gaflet onları örüdü. Perde oldu. Kalpleri Hakk'ı göremez hale geldi. Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Onlar Rablerinden mahcupdu. Rablerini göremeyecekler. Diyor ki İmam Şafir Rahimahullah bu ayet Yüce Allah'ın kıyamet gününde müminleri tarafından cennette görüleceğinin delilidir. Kafirler Rablerini göremeyeceklerse eğer o zaman müminler ne yapacaklar demektir. Bu Rablerini görecekler. Hadisleri hatırlarsanız cuma günü cennette müminler ne yapacak? Her cuma cennette Rablerini görecekler. Ve cennette cennete girecek olan kimselere verilecek en büyük nimet ney? Allah-u Teala'ya nazar etmek, görmek. Allah'ın yüzüne bakmak. Öyle diyorlar aslında. Yani o huriler, o nehirler, o ırmaklar, o saraylar, o meyveler. Bir tarafa allah Teala'nın yüzünü görmek cennette bir tarafa. allah Teala kullarına deyince, size e, cennetteki en büyük nimetin vereceğim deyince, onlar şaşırıyorlar değil mi? Yani bize onu verdin, bunu verdin, şunu verdin. Bundan daha büyük nimet var mı? Nedir o nimet? Allah'ın yüzüne ne yapmak? Nazar etmek. Ailelerine döndüklerinde onlar, Cuma günü Allahu Teala'nın yüzüne baktıktan sonra, döndüklerinde aileleri ne yapacak? Onları tanıyacak diyecek. Sizin yüzlerinizde bugün bir ne var? Farklılık var, parlaklık var. Ne yaptınız siz? Allahu Teala'nın yüzüne baktılar. Ama kıyamet gününde kafirler ne yapamayacaklar? allah Teala'yı göremeyecekler. Mahcup olacaklar. Yani perdeli olacak. ثُمَّ اِنَّهُمْ لَسَالُ الْجَح۪يمِ Sonra onlar cehenneme, ateşe ne yapacaklar? Girecekler. Yani ateş onlara bir yönlerinden yaklaşmayacak. Yani ateşe girmek ifadesinde allah Teala Teala لَصَالُوا الْجَحِيمُ diyor. Diyor ki alimler salî yani ateşe girmek ifadesi olarak kullanılan bu kelime ateş onları her taraftan kuşatacak. Yani şimdi bir insana sırtından, ayağından, altından azap etmek var. Bir de böyle ateşin tam göbeğine adamı bırakmak var. İşte ateşe gelecekler böyle gelecekler. Ateşin tam böyle ortasına. Ateş her taraftan onu ne yapacak böyle? Kuşatacak. ثُمَّ يُقَالُوا onlara denecek هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ bihi tukezibun. Allah Teala onlara diyor ki, işte sizin alay ettiğiniz bu muydu? Hadi bakalım. Sizin dalga geçtiğiniz, inkar ettiğiniz, Allah Teala burada onları küçümsüyor. Yani İnsanoğlu böyledir değil mi? ...bunu böyle normal günlük hayatta da görürsünüz... ...bir insanla böyle... ...uzun yıllardan bir ilişkiniz vardır... ...onla ihsanda iyilikte bulunursunuz... ...bakarsınız ki böyle... ...bir yanlış yapmıştır size... ...beklerseniz siz... ...o adam başına bir şey gelir... dersiniz bak gördün mü işte... ...o da der ki evet haklıymışsın... ...tabii dünyada pişmanlığın faydası var... ...dünyada pişmanlık fayda ediyor... ...nasıl fayda ediyor... Gidersin dersin ki ya ben hata ettim Yanlış ettim beni affet O da Allah'ın izniyle affeder Ama bu dünyada güneş Batıdan doğduktan sonra Ruh gırtlaktan çıktıktan sonra Artık bir fayda yok Pişmanlığa Değil mi? Allah-u Teala onlar ne diyor Rabbim bizi tekrardan geri gönder Diyenlere Bu diyor Söyleyen kimsenin bir sözüdür yani Bu sözü allah Teala bir Söylenmiş, boş bir söz olarak kabul ediyor ahirette. Bu boş bir sözdür diyor Allah-u Teala. Hiçbir faydası yok. İstediği kadar adam ahirette o ateşi görünce ne olsun? Pişman olsun. Bu pişmanlığın hiçbir faydası yok. Sonra Allah-u Teala, biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim isimlerinden bir tanesinde Mesani. Çift çift zikreder. Cehennem ashabı zikredildi. Şimdi cennet ashabı. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ fi اَلِّيِّينَ Ebrar, Allah-u itaat eden, takva üzere olan kulların yeri neresidir? اَلِّيِّينَ, yüksekler. Tefsirlerde diyor ki, sahabeden gelen tefsirlerde, اَلِّيِّينَ, müminlerin ruhu yedinci kat temanadır. Yani yükseklerde ruhlar alınınca biliyorsunuz zaten Allah Teala ne diyor, Çıkarılıyor. Sonra tekrardan kabre e, bırakılıyor. Ama adrakeme'lliyun, lliyunun ne olduğunu biliyor musun? Nereden bileceksin? Kitabum markum, on yazılı bir kitaptır. Onların yani e, kitaplarında her şey yazılmıştır. Yeşhahu'l mukarrabun. Ancak bu lliyuna, bu yüksek makama kimler sahip olur? Mukarrab olan melekler şahittir melekler böyle görürler. Değil mi? Allah'a itaat eden kimselerin yazılı olan kitaplarını. İnnel ebrara lefîn diyor ki allah Teala, işte ebrar kullar nimetler için dediler. Nimetler. Alel erâiki yanzurûn. Onlar koltuklar üzerinden, kanepeler üzerinden bakarlar. Taatlar üzerinden, özel koltuklar üzerinden bakarlar. Tabi burada tefsire baktığınız zaman diyorlar ki ee, Allah-u Teala'nın kendilerine vermiş olduğu nimetlere bakarlar. Yani düşünsenize. Her istediğiniz size orada verilmiş. Kadınlar, saraylar yani bazı evlatlarda geliyor. Allah-u Teala'nın cennette kula vermiş olduğu nimetler o kadar çok ki cennete gelen bir kimse cennet ehlinin tümünü ağırlasa misafir etse allah Teala'nın cennette ona verdiği mülkten hiçbir şey eksilmez. Şunu yani. İnciler içinde kadınlar var. İnciler içinde. Büyük düşünün böyle inci. Şimdi incine kadar şöyle küçük bir şey. Siz şey düşünün. Cennetteki inciyi düşünün. al erakiyen zurun. Adam bakıyor böyle. Şimdi mesela adamın 10 tane ineği olsa, bir dönüm arsası olsa adam böyle oturmuş bakıyor böyle. Akşama kadar bakıp bakıp zevk alır oldu değil mi? Cennette ise o kadar büyük nimetler var ki böyle gözünün aldığı kadar büyük nimetler. Düşünsene hayvanlar uçuyorlar. Canın meyve istiyor. Ağaç hemen yaklaşıyor sana getiriyor meyveyi. Değil mi? Bir tefsire göre ona bakarlar. Bir tefsire göre Rablerine bakarlar. Rablerine görürler. Ta'rifu <tüksürüyor> fi vücuhihim nabraten na'im. Onların diyor yüzlerinden yani cennete giren kimselerin yüzlerinden neyi anlarsın? Nimetin parlaklığını. hep yüze vuruyor zaten. Mutluluk. Şimdi mutlu bir haber versek burada birisine. Hemen ne oluyor? Onun yüzü başlıyor gülmeye, yüz değişiyor. Kötü bir haber yine yüz değişiyor. Allah Teala böyle yaratmış insanı. Cennettekilerin de yüzüne vuruyor parlaklık. Yüz kavnemin rahiqim maktum. Orada onlara ne vardır? Bir ikram. Nedir bu ikram? Rahik. Rahik, cennetin içeceği. Cennette kullara ikram edilecek bir içecek, şarap. Rahik. Maktum, mühürlenmiş. Veyahut da hitamuhu misk olan yani o karışımın içinde ne var? Misk de var. Yani karışımdan bir karışım o. Hatırlayın zencefiller var içinde. Ayet, diğer ayetlerdeki o cennet şarabının, cennetin içeceklerini hatırlayın. Değil mi? Ee, o karışımın içine konulan son konulan karışım ne? Misk. Koku olarak da güzel kokuyor. Misk. İşte hitamuhu misk. Hitamuhu e, misk. Diyor ki Allah-u Teala bilir bir gözle nazre nazırın min rahiqin mahtum xitamuhu misk bu karışımın şey nedir katılan son katkısı içeceğe konulan son madde miskdir ve fi zalika falyetanafasu mutanafizun işte diyor yarışanlar bunda yarışsınlar yani koşanlar, salih amellerde bulunanlar bunun için yarısınlar. Bu içecek için ve cennet için yarışsınlar. احتامه <gülüyor> مِسْك وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلِّ تَنَافَسِلْ Bu karışımın geldiği yer neresidir? Tesnim. وَمِذَا جُهُ min تَسْن۪يمِ Tesnimden geliyor diyor bu içecek. allah Teala dir o teslim? Bir sonraki ayet açıklıyor. Ayn. Ayn. Ne demek ayn? Göze. Tınar. Ayn. Cennetten çıkan bir çeşit. Su. Aynen yeşrabu biha el mukarrabun. Bu çeşmeden kimler içecek? Mukarrab olan kullar. Allah-u Teala'ya yakın olan kullar içecek. İnnel <gülüyor> lezzine Hani şu günahkarlar var ya diyor allah Teala. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Kanu min allazina amanu yadhahakun Min allazina amanu imanlenara yadhahakun Ne yapıyorlar? Gülerler. Alay geçiyorlar. Alay ediyorlar. Müminun suresinde de aynı şekilde Allah Teala ne diyor? Şeylere. Ben Müminun suresi. Cennetliklere "Kalahsau fiha ve la tukallimun." fiha diyor. Orada Kalabildiğiniz kadar kalın cehennemlerdenen. Ebedi kalın orada. Ve la tukellimun benimle konuşmayın. Diyor ki al alimler, Allahu Teala'nın cehennem ehline, cehennem halkına konuştuğu en şiddetli söz budur. Hepsinin kafaları o öne eğiliyor. Yani, daha önce Allahu Teala'ya yalvarmak var, bizi dünyaya tekrardan gönder var. Allah-u Allah Teala ile konuşuyorlar. Allah-u Teala diyor ki onlara قَالَخْسَعُ <gülüyor> ف۪يهَا Orada kalın وَلَا تُكَلِّمُونِ وَلَا تُكَلِّمُونِ Benle konuşmayın. Bu azarı, bu tevbihi duyunca artık cehennemlikler ne diyorlar meleklere? Rabbinize dua edin de bizden bir gün ne yapsın? Hafiflet. Artık Allah-u Teala'yı muhatap bile alamıyorlar. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ Kullarımdan bir grup, yani mümin kullarım, derlerdi ki, Rabbimiz iman ettik, sen de bizim bu imanımızı karşılık, bunu vesile edinerek bizlerin günahlarını bağışla, rahmet et, sen merhamet edicilerin en merhametlisin derlerdi. Ama ey siz kafirler ne yaptınız, ey cehennemde kalın dediğim, benimle konuşmayın dediğim kafirler siz ne yaptınız? Tahakküm Sıkriye, siz onların o müminleri, biz iman ediyoruz diyenleri alaya aldınız, Küçümsediniz, dalga geçtiniz diyor. Hatta ensevukum onlarla alay etmek sizlere neyi unutturdu? Beni anmayı unutturdu, benim zikrimi unutturdu. Ve kuntum minhum sizler o müminlere ne yapıyor idiniz? Gülüyor idiniz, alay ediyordunuz onlara. Bu ayet gelmede diyor ki innellezine ecra mu kanu Bugün hakçılar mücrimler iman edenlere ne yapıyorlardı? Gülüyorlardı. Bugün de aynı adamların sünneti devam ediyor. Sakallı bir insan gördükleri zaman, peşeli bir kadın gördükleri zaman, değil mi? Paçaları kısa bir Müslüman gördükleri zaman hatta bu hastalık Müslümanlara bile sirayet etmiş. Bırakın kafirleri. Adam görüyor ya bu ne diyor ya, bak sana görüyorsun paçalarına bak diyor. Şunun sakallarına bak diyor. İşte tipe bak diyor. Bu çağda böyle bir şey olur mu diyor. Değil mi? İşte bu cehaletin şeyi. Alamet. Bu adamı küfre bile götürür. Eğer bir insan dinin sünnetleriyle, farzlarıyla alay ediyorsa, dalga geçiyorsa bu adamı ne yapar? Bu küfre bile götürür. Evet. Ve izâ bihim yanlarından geçtiklerinde bu kafirler, müminlerin yeteğamezun ne yaparlar kaş göz işareti yaparlar birbirlerine dalga geçiyorlar yani alay ediyorlar müminlerin işte paçasıyla sakalıyla kılıyla kıyafetiyle imanıyla ve idan kalabu ile ehlihim in fekihin bu kafirler, bu mündirimler müminlerin yanından geçip ailelerine ehillerine çoluğuna çocuğuna dönünce keyifli dönüyorlar. Nasıl keyifli? Ya şunlara bak. diye. Ve kâlû ile Onları gördüklerinde diyor ki ya bunlar sapıtmış. Değil mi? Bugün aynı ifadeleri duyuyoruz yani. sapıtmış ya Sapıtmış bunlar ya. Allah. böyle şey mi oldu? Amâ ursilû <gülüyor> alayhim hâfızîn. Allah diyor ki ama biz diyor bu zulümleri, bu günahkarları bu müminlerin üzerine gözetici olarak, kontrollücü olarak müfettiş olarak göndermedik. Yani sen kendinde bu hakkı nasıl buluyorsun ey kahimiz? Kendine ilgilen, değil mi? Sen sokakta yürüyen müminle, mahallende oturan iman eden bir kimseyle ne uğraşıyorsun? Senin haddine mi? Ve ardından karşılık olarak diyor ki Allah Teala, "Felyevme işte bugün yani artık hesabın görülmeye başlandığı bugün ellezine amanu minel kuffar zahakun. İman edenler ne gülüyorlar." O gün gülme vakti kimin? Kime geldi? Müminlere geldi. Alal erâki yanzurûn. Onlar koltuklara oturmuşlardır. Hel fûibel kuffâru <gülüyor> mâ kânû yefalun. allah Teala diyor ki işte hani kafirler bu yaptıklarının karşılıklarını aldılar mı? Bilakis aldılar. Kafirler dünyada yapmış oldukları amellerin müminlerle alay etmenin, onları alaya almanın kar karşılığını ne yaptılar ahirette? Allah Ne olarak? Azap olarak. Ateş olarak. Evet böylece bu Mutaffif'in suresini de bitirmiş oluyoruz. Ya Rabbim bizlere bu sureyi anlayıp amel etmeyi nasip eylesin. Surede zikredilen cennet ehlinden, cennet halkından Eylesin Subhaneke Allahumma ve hamdik eşhedü la ilaha illa ente esteğfiruka vetubü ileyke